E, ayrı şeyleri var, gruplandırmalar var. Şimdi Anadolu'ya e, gelme, Yesevi'nin Yesevi aslında bence hikmeti Anadolu'ya gelmemiştir hikmetleri. Hiçbirimizin aklında Yesevi'den Yesevi'nin bir hikmeti yoktur. Yani ama Yunus'tan hepimiz biliyoruz şimdi. Yunus Emre'den bir dize bilmeyen hiç kimse yoktur. Evet. E, Anadolu'da o mührü, Yesevi'nin Orta Asya'ya vurduğu mührü Anadolu'da Yunus Emre vurmuştur çünkü. Ama ilahe hepimiz biliyoruz. Evet, evet. Yesevi'nin evet. mührüydü aslında. Ee, şimdi e, Yesevi'nin dediğim gibi hikmetleri yani edebi şahsiyeti gelmiyor, düşüncesi ve hocadıru öğrencileri geliyor, evet. müritleri geliyor Anadolu'ya. Evet. Şimdi e, Anadolu'da e, şeye baktığınızda,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 Şimdi Horasan bugün belki İran toprakları içerisinde ama e, o günkü şartlarda farklı. O gün Selçuklu'nun ve sonra Osmanlı'nın falan böyle bulunduğu e, özbez e, bizim manevi havamızın olduğu, bizim mührümüzün olduğu topraklardır buralar.